kentten böyle sürekli gelen sorular var Muhammed abi. Soruların bir tanesi de ne olabilir? Cenab-ı Allah ayetlerde neden biz diyor? Duymuş muydunuz hiç bu soruyu? Yani madem Allah birdir, ayetlerde neden biz diyor diyor. Şimdi önce bu iş bu soruyu sorana bir işin sıkıntılı kısmı var. Sürekli tevhidten, Allah'ın birliğinden, varlığından, kudretinden bahsedilmiş bir kitapta bu soruyu mu buldu? Değil mi abi? Bak bu işin üzücü bir kısmı yani. Neden biz diyor diye. Şimdi abi başta Arapçanın bir özel belagatı var. Bütün edebi içeriklerin toplamı var. Mesela ben ismi abi? Heh, Mehmet abi. Şimdi ben senle yeni tanışsam desem ki abi hoş geldiniz nasılsınız siz bir şey içer misiniz? Mehmet abi sadece sana söylüyorum değil mi? Siz dedim diye yan arkanda bir aşiret olması gerekmez. Neden siz diyorum peki? Kibarlık bu Türkçe'de var doğru değil mi abi? İşte Arapçada da böyle. Biz demek haşyet uyandıran bir kelime. Öyle demez miyiz abi? Biz bu işi yaptık halbuki tek bir şirket sahibidir. Siz deriz kibarlıktan dolayı yoksa on kişi olduğundan dolayı değil. Bir sebebi abi biz diye bahsedilmesinin bir hikmeti budur. İkincisi melikler ve sultanların ifadelerinde eski dönemlerde sürekli biz diye bahsedilir. Şu sebepten abi biz ki bu cihana bunlar izzet bildirir, azamet bildirir. Bunlar makam bildirici cümlelerdir. E Cenab-ı Allah'ın kudretinin mutlak ve büyüklüğünden daha büyük bir şey var mı Yavuz? İşte onu belirtecek edebi içeriye biz diyor. Bazı ayetlerde biz yağmuru indirdik gibi ibareler var abi. Neden biz diyor Mesut orada? Çünkü Cenab-ı Allah şunu söylemek istiyor. Melekler de ben bunları yaratırken şahit oldu demek istiyor. Bak çok önemli, kudret ve iktidar olarak meleklerin hiçbir müdahalesi yoktur. Her şeyi an ve an yaratan Allah'tır. Melekler orda nazar edicidir. abi. Cenab-ı Allah'ın yaptığı, yarattığı hadiselere şahit oluyorlar. Son bir şey daha var abi. Ayetlerin bir kısmında biz geçmesi, Kur'an-ı Kerim bizim neyimizdir Bedir abi? Bu kainatta bize bir yol göstericimiz öyle değil mi abi? Düşünsene duvarda asılı duran bir ilaç insana şifa verir mi? Peki rafta duran bir Kur'an insana şifa verir mi? Peki mana ve maksat oda, odayı ile anlayamadığım bir Kur'an insana derman olur mu? Olmaz. İşte Kur'an bize her noktada olduğu gibi bu noktada da bir yol göstericidir. Ve şunu demek ister vatan abi. Biz olun, biz diye bahsedin. Buz parçası olan elaniyetinizi şahs manevinin havuzunda eritin. Biz deyin, ben deyip kibre girmeyin der. Bak abi çok ilginçtir. Kibriye Cenab-ı Allah'a aittir. Doğru mu abi? Madem kibriye Allah'a aittir, ben bu dünyada hem kibir sahibi hem iman sahibi insanlar görüyorum. Doğru mu Kaan abi? Demek ki kabre girerken ya kibrini bırakmak zorunda ya da imanını. Mesele çok sakat. Seviyorum seni abi. Allah razı olsun el Fatih.